Allah Azze ve Celle sevdiği amelleri sevdirsin. Sevdiği insanların sevgisini bizlere nasip etsin. Allah Azze ve Celle affetmeyi sever. Bizleri de Af ve mağfiret eylesin. Ramazan ayı içinde gecelerde dikkat ederseniz kullukla, dille, dilin afetleriyle Kendini beğenen insanların vasıflarıyla, rezzak kelimesinin doğrulukla ve sabırlarla alakalı dersler yaptık. Birkaç ders daha var. Gücümüz varsa ömrümüz, diğer gecelerde de bunları işlenmeye çalışacağız. Bugün de şu an kavram olarak e, bela kavramı üzerinde durmaya çalışacağız. Allah bana anlatma, hepimize de Güzel bir anlayış nasıl etsin. Bana sabrettiğiniz için Allah sizlere de ecir versin. Size sabrettiğim için de Rabbim bana da ecir versin. Belanın sözlük anlamı deneme, yapma, bitkin hale getirme demektir. imtihan için başa gelen usibete de bela demektir. Elbisenin eskidiğini ifade etmek için de bu kelime kullanılır. Denenme veya bir sınamaya uğrama insanı yıprattığından dolayı bela kelimesiyle ifade edilir. Mesela bir hadis-i şerifte elbisenin nakışı eskiyip gittiği gibi İslam'da bir gün ne yapacak? Eskiyip gidecek. Mesela ben sabahları kalktığımda bizim büyük oda var, benim eve gelenler bilir, büyük canlı. Perdeyi muhakkak açarım. Sonra bakarım hanım kapatmış. Niye ve Güneş bak diyor şeyde, kanepenin rengini bırakmadı. Yani hakikaten bugün dikkat ettim. Bugün gene tartışmasını yaptım. Hanım odada mı bakayım? Yok. İyi. Ha, odadaymış. Ha. Kanepenin rengi hakikaten atmış iyice. Yani güneş olan rengi ne yapıyor? Atabiliyor. İşte gelen bela ve musibetler olaylar da insanda ne yapıyor? Bir eskitmeye sebep oluyor. Buna da bela kelimesiyle zikredilir Kur'an-ı Kerim'de daha çok deneme, sınama ve imtihan anlamında kullanılıyor kardeşlerim. Anladık mı karşılığını? Aynı kökten gelen belaya Türkçe'de de bela ve musibet anlamında kullanılır. Yani Türkçe'de de karşılığı yine aynı. Terim olarak gerek darlıkta ve gerekse genişlikte insanın denilip imtihana tabi tutulması. İmtihan maksadıyla başa gelen musibet ve meşakkat bulunan olay demektir. Başa gelen belalar, musibetler birer deneme ve sınama olduğundan Ve insanı çeşitli biçimlerde eskitip yıprattığından dolayı başa gelen olaylara bela denmiş Bu bakımdan dinin emirleri ve yasakları çeşitli yönlerle neymiş bir beladır. Evet. Şimdi bu da bazıları bedene zorluk verdiğinden bazıları da insanların içinde hayırları şerlilerden temizleri kirlerden müminleri münafıklardan ayırmak için bir deneme sınama vasıtası olduğundan Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi sizden mücahitleri ve sabredenleri bilelim ortaya çıkaralım diye sizi deniyoruz diyor Muhammed Suresinin 31. ayetinde ve yine insanlar şükretsin diye sevinçle, nimetlerle sabretsin diye de zorluklarla denenirler bu da nedir? bela kavramıyla zikredilir Yani insanların bu şekildeki varlıkla ve yoklukla denenmesi neymiş? Belaymış. Nitekim Ali, Allah kendisinden razı olsun, kimin dünyası genişletilir de bunun bir imtihan olduğunu bilmezse o kişi aklından yoksundur der. Yani kişi başına gelen bolluğunda da, darlığında da Allah'tan bir deneme vasıtası olduğunu bilmeli ve ona göre davranmalıdır aynen Allah Azze ve Celle kitabında iyilikler Allah'tan kötülükler sizin kendi ellerinizden işlediklerinizden her ikisi de Allah'tan neredeyse anlayamayacaklardı diyor yani yaratan Allah işleyen sensin Allah iyiliği ister iyiliğin yapılmasından hoşlanır Kötülükten ne yapmaz? Hoşlanmaz. Yapılmasından da razı olmaz. Dinin emirleri bir bakıma beladır. Yani sınamadır dedik. Çünkü bazı emirler, demin de sabır dersini hatırlayacak olursak, insana ne gelir? Bedenine çok zor gelir kardeşlerim. İnsanların iyilerinin ve kötülerinin ortaya çıkmasına da ancak bu belalar, yani imtihanlar sebep olur. Şükredenler veya nankörlük yapanlar ancak bu belayla ortaya çıkarlar. Zorluklara kim sabrederse, nimetinin değerini ve sahibini kim bilirse ancak o kazanır. Bütün bunlar bir beladır, bir sınamadır, bir imtihandır. İnsanlara verilen nimetler de bir deneme aracına yöneliktir. Mesela Hud suresinin 7. ayetinde Yeryüzünün ziynetleri insanları denenme içindir. Denenme için yaratılmıştır. Diyor. Hayat ve ölüm, doğma ve yaşama birer nedir? Sınamadır. Rabbimiz herkese farklı şeyler, farklı nimetler, farklı yetenekler vermiş. Hatta hadis-i şerifte sizin diyor zeki olmanızda, geri zekalı olmanızda nedir? Bir kaderdir diyor. Yani o da nimet. O da bir yerde nedir? Nimettir. Her bir insanın farklı bir şeye sahip olması, imkana sahip olması, herkesin kendine göre bir iş yapması veya mesleği yerine getirmesi veyahut aralarında Müslüman olanı, Müslüman olmayanı olması ve Rabbimizin bütün insanlara onları verdiği nimet, kabiliyet ve imkanlar insanları nedir? Hep deneme vasıtasıdır. Allah Azze ve Celle verdiklerinin karşılığını kulluk ve şükür olarak ne yapar? İster. Her zaman sohbetlerde hatırlattığımız gibi Allah Azze ve Celle göğüs sizin için bir tavan, yeri sizin için bir döşek, gökten indirdiği rahmetle sizlere türlü türlü yemişler çıkaran ve bunun karşılığında sizden sadece ne yapar? Kulluk istiyor. Yani bunları hatırlatarak Rabbınıza bunları bilip dururken ne yapmayın? Eşler koşmayın diyor. Yani ne vermişse karşılığından sadece şükür istiyor, kulluk istiyor. Başka hiçbir şey değil. Ve her bir nimetin teşekkür borcu her bir kabiliyetinde sorumluluğu vardır kardeşlerim. Onun için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir sözünde her sanatçının sanatının yaratan da Allah'tır demiştir. Yani bir sanat varsa o sanatı yapan muhakkak gündemde ama her sanatçının sanatını yaratan da Allah'tır demiştir. Rabbimiz kişilere ve toplumlara bazen ferden, bazen toplum olarak sıkıntı verir. Bazen musibetler gönderir, bazen zorluklara ve darlıklara düşürür. Bunun sebebi onların akıllarını başlarına almalarını. Yanlış yolda olanların düzelmelerini ve isyan içinde olanların Allah'a itaate dönmelerini sağlamaktır. Bazen de Müslüman kullara sıkıntı, musibet veya zorluk verir. Onları sabırla dener. Böylece onların daha çok sevap kazanmasını derece yönünden de çok daha fazletli olmalarını ister. Yani Allah Azze ve Celle hikmeti gereği hepimizi bir şekilde ne yapar? dener, imtihana tabi tutar. Allah kazananlardan eylesin kardeşler. Allah bizleri affetsin, bütün isyanlarımızı bağışlasın, <gülüyor> bizdeki kötü duyguları alsın, hayırlısıyla yer değiştirsin. Unutmayalım ki herkesin denenme şekli imtihanı ve araçları farklıdır. İyi insanlar sabırla ve Allah'ın dinine yardımla, kötü insanlar hidayete iyiliğe Allah yoluna davetlensin alırlar başına belanın yani imtihanın nereden geldiğini anlayanlar ki Allah anlayanlardan eylesin onun gereğince amel ederler böyle bir denemenin karşısında mümin olan sabreder Rablarına tevekkül ederler ve tevekkülü kuşanarak Rablarına teslim olurlar ancak Onun Allah'tan geldiğini bilenler bu şekilde yapar. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam keşke demeyin diyor. Çünkü bu kadere ne yapar? Tekme vurdurur diyor. Yani hayırda değil şerde. Keşke şunların yanına gitmeseydim. Keşke şuradan geçmeseydim. Keşke böyle olmasaydı da başıma şu gelmeseydi gibi sözler nedir? Hep kadere tekmedir. Halbuki o gelene nedir? Sabretme, Allah'a tevekkül etme, sonucu da ne yapma? Ondan beklemedir. Yani teslimiyet gerekir. Kur'an-ı Kerim'de bela ve imtihana baktığımızda, dedik ki çoğu zaman denenme ve sınanma manalarında gündeme gelir. Ve birçok yerde geçer, çoğu ayette aynı zamanda kullanılan fitne kelimesiyle de bela kullanılmıştır. Kur'an'ın nazarında hayat bir imtihan, daha doğrusu imtihan silsilesidir. Yani devamlı gelen. Ve insanın da yaratılış gayesi nedir? Her sözde, her işte, her düşüncede Allah'ı razı etme. Onu razı edecek amellerde bulunma. Ama bunun yanında Allah ölümü ve hayatı yaratarak hangimizin ameli daha güzel? Bunu ne yapar? İmtihan eder. Cennete kazanabilmek için de insanın hayatı boyunca tabi tutulacağı imtihanların cennete layık olup olmadığını ispatlamak için kardeşlerim. İmtihanlar hakikaten iman edenlerle etmeyenleri de birbirinden ne yapar? Ayırt eder. Allah kazananlardan eylesin kardeşlerim. Rabbim bizlere hayırlı dostlar versin. Hayırdan ayırmasın. Dedik ki imtihan birçok şekilde olabilir. Bir fert ya da topluluk bollukta, yoksullukta veya sıkıntıyla, belli bir varlıkla, nesneyle veya olayla, ki ayeti kerimelere baktığımızda bunları teker teker görür. Bir yerde Müslümanlar bolluk içindeyken, bir yerde Müslüman borç içinde kıvranabilir. Bir yerde herkes sıhhatliyken, Bir Müslüman hastalık içinde ne yapabilir? Yaşayabilir. Bir Müslüman bir yerde veyahut Müslümanlar hür içindeyken bir Müslüman esaret içinde ne yapabilir? Olabilir. Yani herkesin imtihanı çok çok farklı olabilir. Açlıkla, kıtlıkla, hastalıkla, yaralarla hasımlarının aşağılanmasıyla insan imtihan edilebilir. Azabın gecikmesi inkarcıları daha çok şüpheye düşürür ve onlar da bir başka şeyle imtihan olabilir. İnsanlar bir başka insan için imtihan olabilir. İnkar edenler tarafından işkence ve zulme uğratılabilir. Yani herkesin imtihanı çok çok değişik olabilir. Veyahut bir kişinin ailesini çocuğunu sevmesi, Allah'ın emirlerini ihlal etmesine de ne yapabilir? Sebep olabilir. Ve iki topluluk arasında bir anlaşma ve İki tarafın samimiyet ve sadakatiyle imtihan edilebilir. Veyahut altından bir buzağı yapmaları, İsrailoğulları için bir imtihan olmuş, ne yapmış? Kaybetmişler. Veyahut Kur'an-ı Kerim'deki imtihana bakıyorsunuz, Allah Azze ve Celle size diyor artık buraya dönmeniz, sana inananla topuğunun üzerinde geri dönenleri imtihan etmek için ne yaptım? Bir aracı kıldım. Yani bir kıble meselesi de bir imtihan ne yapabilir? Olabilir. Veyahut ayın yarılması, peygamberin mucizeleri, Kur'an ve sünnetin vahiyliği, bunun dışında başka bir şeyi esası kabul etmeme insanları ne yapabiliyor? Denenmesine, imtihan olmasına sebep olabilir. Yani insan her haliyle sık sık Allah tarafından imtihan edilebilir ve edilir. Allah bu imtihanı kazanmamıza yardım etsin ve kazananlardan eğilsin. Kardeşlerim, dikkat edilirse ne kadar saysak da, bu imtihanlar pek çoktur. Ve pek çok biçimde görünse de hepsinin maksadı aynıdır. Yani imtihan insanı Allah'a yaklaştırıyor mu? Uzaklaştırıyor Eğer yaklaştırıyorsa, bu çok iyi bir şey. Uzaklaştırıyorsa, bu tehlike sinyalidir ki bu da Allah muhafaza insanın adım adım ahireti yalanlaması ve kalbinin kararmasından kaynaklanır. Allah Azze ve Celle kitabında benden isteyin benden diyor. Benden istemeyeni hor ve hakir olarak ne yaparım? Cehenneme sokarım. Allah'tan ümidi kim keser? Ancak kafirler keser. Yani Allah'la bağı kopma noktasına veya kararma noktasına gelen insanlar imtihanı kaybeden insanlardır. Sırt dönen insanlardır. Kaderine isyan eden ve imtihanları kaybeden insanlardır. Evet. Unutmayalım ki imtihan kuralı herkes için geçerli. Yani bundan hiç kimse kendini ne yapamamış, kurtaramamış. Düşünün İbrahim aleyhisselam oğlunu kurban edilmesi istendiğinde kurban etmeye götürdü mü, götürmedi mi? Peki bugün böyle bir şeyle imtihan olsak ne oluruz? He? Yani bütün insanlar imtihan edilmektedir. İnsanın imtihana tabi olması Allah'ın bir sünnetullahıdır. Değişmez kardeşlerim. Peygamberler dahi olsun. insanlar kim olursa olsun bu imtihana neymiş? Tabiymiş. Kötüler kadar iyiler de imtihan olur. Peygamberler bile bu kurala istisna ne yapmaz? Teşkil etmez. Düşünün İbrahim aleyhisselam oğlunu kurban etmesi için imtihan olundu. Demin sohbette sabırda istedik Yusuf aleyhisselam da az zihkarısıyla imtihan oldu. Yani imtihanı başaranların imanı daha güçlenir. Başaramayanlar ise sapkınlıklarında daha da ileriye gider. İmam Nesey'nin naklettiği bir rivayette dünyalık bir kadın abidlerden birine göz dikiyor <gülüyor> ne yaptıysa kendisine ne yapamıyor celbettiremiyor ve bir gün cariyesini çağırıyor odaya kitliyor çağırdım işte ben işte içki işte çocuk adam bakıyor en hafif içkiyi görüyor içiyor kadına ilişiyor ve çocuğu orduruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam içki her türlü kötülüğün anasıdır alana, satana, bulundurana, sıkına, sıkana, kolluyana işte sakilik yapana, depolayana hepsine ne yapıyor? Lanet ediyor. Yani imtihan insanı Allah'a ne yapacak? Yaklaştıracak kardeşlerim. Kim kazanırsa imanı ne yapar? Güçlenir. Kim de o imtihanı o noktada kaybederse o da daha büyük bir belalara nedir? Gebedir. Bakın Allah azze ve celle O Yüce Allah ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmış demişti diye buyurmaktadır. Mülç Suresi Suresinin ikinci ayetinde. Ve yine Keyif 7'de biz insanların hangisinin daha güzel amel işleyeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi dünyanın kendisine mahsus bir süs yaptık diyor. Ve yine O hanginizin amel bakımından daha güzel olduğu hususunda sizi imtihan etmek için arşı su üzerindeyken gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Hurt suresinin 7. ayetinde. Her canlı ölümü tadacak. Bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz ve siz ancak bize döndürüleceksiniz diyor. Enbiya 35'te ve yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılı verileceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirdik. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır Ankebut 2 ve 3'te. Ve yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala Yoksa Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete gireceğimizi sandık diyor. Evet. Bunun gibi ayetler pek çok kardeşlerim. Allah Azze ve Celle imtihanı kazananlardan eylesin. Bakın Zümer 49'dan 52'ye kadar gelen ayetlere bakacak olursak insana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimizde, bu bana ancak bilgimden dolayı verilmişler. Hayır, o bir imtihandır fakat çokları bilmez. Bunu onlardan öncekiler de söylemişti. Ama kazandıkları şeyler onlara fayda vermedi. Bunun için işledikleri kötülükler onları musibete uğrattı. Bunların içinde zulmedenlerinde işledikleri kötülükler başlama gelecektir. Bu hususta Allah'a aciz bırakamazlar. Bilmediler mi ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğini de kısar. Şüphesiz bunda iman eden kavim için ibretler vardır. Hadis-i şeriflere baktığımızdaysa kardeşlerim, Allah hepimizi hayırlı akıbetle akıbetlendirsin. Kötü kaderden bizleri korusun.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 Allah'ın rızası ve sevabı o kimseyedir. Kim de imtihan edildiği bela ve musibetlere öfkelenir, ilahi hükme razı olmazsa Allah'ın kazabı ve azabı da olan. Allah kazananlardan eylesin kardeşlerim. Sevbandan gelen bir rivayette Allah diyor bir kavme azap edeceğinde onlardan ameli alır, herkesin diyor cedel ettiğini görür. Pıt pıt pıt pıt pıt. Bugün bırakın kafirler topluluğunu biz kendi topluluğumuzu şöyle ele alalım müslümanlar topluluğunu ne hakim aramızda söyleyin Hı? ne hakim herkes bakıyorsunuz hep cedel cedel cedel bıt bıt bu Allah'ın rahmetinin ne olduğunu yoksa belasının ne olduğunu hangisi belası Onun için herkes kendine çeki düzen vermesi gerekiyor kardeşlerim Allah bizlere mağfire edilsin bakın İbn-i Mace'de gelen bir rivayette yok Bukhari rivayeti bu mümin kişinin benzeri bir sap üzerinde biten taze ekin gibidir rüzgar onu hangi taraftan gelirse onu eğer de yaprağı diğer tarafa döner meyleder. fakat o yakılmaz rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur İşte mü'min kişi de böyledir. O da bela sebebiyle eğilir ama yıkılmaz. Hatta haktan yüz çeviren kafir kişinin benzeri ise sert ve dimdik duran çam ve dağ sevesi gibidir. Nihayet Allah onu dilediği zaman bir seferde kırar devreler. Yani ormana gidenler bilir Ormanda bakın, çamların böyle ta kökünden çıkıp olduğu gibi devrildiğini görürsünüz. Yani bir yıldırım almıştır, tak diye gider. Münafıkların, kafirlerin misali buna benzetiliyor. Peki müminin misali neye benzetiliyor? O da kökü ta derinliklere giden, boyu ta bulutlara gelen, meyvesi ta yukarıda olup, tadı çok güzel olup, kokusu olmayan, yani kurma ağacına benzetiliyor. Allah bizi müminlerden eylesin kardeşlerim. Evet. Sahabelerden birisi geliyor, diyor ki Ey Allah'ın Resulü insanların belası, imtihanı en çetin olanı kim? Allah Resulü ve Vesselam peygamberler sonra derece derece müminlerdir. Kişi dini oranında imtihan edilir. Dini kuvvetli ve sağlam ise belası ağır olur dininde zayıflık söz konusu ise dini kadar bela görür, imtihana tabi tutulur. Bela insanın yakasına öyle yapışır ki günahsız gezene kadar peşini bırakmaz diyor. Allah taşıyamayacağımız çünkü bizlere vurmasın kardeşlerim. Yine Allah Resulü ve Vesselam insanların imtihan yönünden en şiddetlisi en çok belaya müptela olanları peygamberlerdir. Sonra salihler, sonra da derece derece iyi hal sahibi olanlardır. Evet. Yine bir rivayette Allah sevdiği kavmi daha çok belaya uğratır. Sınar diyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki o bir mümin için hayrına olmayan bir şeyle hükmetmez. Bu ancak mümin içindir. Şayet o mümine bir iyilik isabet etse ona şükreder ve kendisi için hayırlı olur. Şayet bir sıkıntı bir bela isabet etse ona sabreder. Bu da kendisi için hayırlı olur. Allah bizi böyle müminlerden eylesin kardeşlerim. Yine hadis-i şerifte Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Mümin bir kulumu bir hastalığa muptela ettiği zaman, ettiğim zaman bana hamd ederse anasından doğduğu gibi günahlardan temiz olarak yatağından kalkar. Yine yüce Rabbimiz buyuruyor ki: "Ben kulumu bağladım, sınadım. Şimdi ey meleklerim, sağlam iken ona yazdığınız sevapları hastalandığı zaman da aynı sevapları ne yapın?" yaz. Yani sağlamken yaptığı bütün ameller neyse, hastalıkta da onu ne yapın yazındır. Sahabelerden bir tanesi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın huzuruna girerek "Ey Allah'ın Resulü, çok ateşim var." dedim. "Evet." dedi. "Ben sizden iki kişinin hastalandığı kadar hastalananımdı." dedi. "Ben şu halde senin için ecir var." deyince, "Evet." Hiçbir Müslüman yok ki ona bir diken veya daha küçük bir şey de olsa eziyet veren bir şey isabet etsin de Allah o şeyi ağacın yapraklarını dökmesi gibi o Müslümanın günahlarına kefaret kılarak günahlarını ondan dökmesin. Evet. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim gelen imtihan ve buna sabrettiğin ölçüde de işlemiş olduğun günahların nesine dökülmesine sebep oluyor. Allah hepimizi mağfiret etsin. Yine Allah Resulü an ve Resulü'nün şüphesiz dünya tatlıdır, yeşildir. Allah sizi dünyaya halife kılmış. Ama ne yapacaksınız diye bakar. Bundan dolayı dünyadan korunun, kadınlardan korunun. Çünkü Beni İsrail'in ilk fitnesi kadınlardan Rabbim bu fitnelerden de bizleri korusun. Belki de bugün en büyük fitne belalardan bir tanesi Müslümanlar için önce dünya, sonra da kadın. Önce kadın mı? Evet, bekar için, evli için Doğru. Yine Allah Resulü ve Vesselam Allah bir kulu sevdiği zaman onu dünyadan korur. Tıpkı sizden birinin hastasını sudan korumaya devam etmesi gibidir. Bunu da imam dilimizi tıptan haklıdır. bu Said'den gelen bir rivayette Allah Resulü'nün s-salatu vesselam bir gün minbere oturdu. Biz de etrafına oturduk. Sonra bize şöyle dedi. Sizin hakkınızda en çok korkum yani benden sonra, vefatımdan sonra dünya hayatının depdebe parıltı ve zinetlerle size açılması ve sizin de onlara gönlünüzü kaptırmanızdır. En çok korkunlu. Efendim? Tabii. Bir gün diyor aleyhissalatü vesselam oturdu. Biz de etrafına oturduk. Aynen böyle. Ve bizlere bakarak dedi ki diyor, bir gün dünyanın size bütün ihtişamıyla açılması güzelliğini, deptebesini yani artık bütün içinde ekleniyor. Ve sizin de buna meyletmenizden korkarım diyor. Benden sonra. Yani buna meyledip de dininizi ihmal etme. Ahiretinizi heder etmenize. Evet. Ve yine Allah Resulü ve Vesselam Allah'a yemin ederim ki ben sizin fakirliğinizden korkmuyorum. Fakat sizden önceki ümmetlere olduğu gibi, size dünya zenginliklerinin açılmasından ve böylece başkalarının elindekilerine özenip, din yönünden ziyana uğramanızdan ve öncekileri dünya zinetlerinin helak ettiği gibi sizi de helak etmenizden etmesinden korkuyorum. Evet. Mesela yine bir rivayette Geçen günkü sohbette de bunu zikrettik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ashab-ı Suffan'ın yanına geliyor. Kısık bir sesle selam veriyor. Uyuyanın duymayacağı, ayakta olanın duyacağı şekilde. Ve bakıyor ki namaz kılan insanların elbiseleri doğru dürüst yok. Avret mahallerini bile ne yapmıyor? Örtmüyor. Ve onların gönlünü alıyor ve diyor ki bir gün gelecek diyor sabah namazını ayrı bir elbise öğlen namazını ayrı bir elbise akşam namazını ayrı bir ile kılacaksınız. O günkü namazlarınız mı sizin için hayırlı yoksa şu kıldığınız namaz mı diye bir soru yöneltiyor. Oradakiler diyor ki elbette ki ey Allah'ın Resulü sabah ayrı öğlen ayrı, akşam ayrı kıldığımız elbiselerle namaz daha hayırlı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aksine diyor. Sizin şu haldeki kılmış olduğunuz namaz o namazlardan daha hayırlıdır. Allah hepimizi ihlaslı samimi kılsın kardeşlerim. Yine hadis-i şerifte <gülüyor> Sana onlar gibi ihlaslı olabilmek için çıplak namaz kıl demiyor burada. Dünya sevgisi, Dünya sevgisi öyle bir galebe çalacak ki diyor o zaman yani elbiselerde, malda, mülkte yarışma dinler ihmal edilecek. Halbuki Ashab-ı neyi vardı? Hiçbir şey yok. Üzerindeki elbise bile yok. Doğrudur. Ve kendilerini tamamen Allah'ın yoluna adamışlar. İlim ediyorlar. Hicret etmişler varlarıyla, her şeylerle Allah'a ne yapıyorlar? Hizmet ediyorlar. Bugünse her şey size açılmış. O hizmet var mı? O ihlas var mı? Yoksa elbiseyi birazcık şey yap öyle namaz kıl değil yani burada. yani Şekil olarak insanlar belki aynı elbiseden giyip namaz kılar filan ama aynı ihlas olur mu? Azmi nelerdi? Tamam. Yaz. Yine hadis-i şerifte düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Çünkü siz düşman vasıtasıyla imtihan olduğunuzu bilmelisiniz. Fakat onlara karşı bizi koru, onların zararlarını def et diye dua ediniz. Ne dedim Masan?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 Allah'tan sağlık ve afiyet isteyin. Düşmanla karşılaştığınız zaman da sabredin. Tabanları yağlamayın. Evet. Müminin kendini aşağılaması doğru değildir. Dediler ki, mümin kendini nasıl hakir görür, aşağılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gücünün yetmediği belaya, imtihana hedef olur. Yine Aleyhisselatü Vesselam cennet zorluklarla cehennem ise aşırı arzularla çevrilmiştir. Evet. Sabırda da işlediğimiz rivayeti tekrar burada da işleyelim. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam'a geldik. Kabe'nin gölgesinde bir bürdeye yaslanmış otururken gelip müşriklerin yapmış olduğu eziyet ve işkencelerden Kendisine ne yaptık? Şikayette bulunduk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vallahi geçmiş ümmetlerde öyle insanlar vardı ki çırılçıplak çölün kızgın kumlarına gömülür, başlarına testere konur, ikiye ayrılırdı. Yine de onlar imtihanlarını kazanırlar, sabreder. Dinlerinde ne yapmaz? Dönmezlerdi ve yine geçmiş ümmetlerde öyle insanlar vardı ki çırılçıplak çölün kızgın kumlarına gömülür demir taraklarla sinirleri taranır yine de dinlerinde ne yapmazdı dönmezlerdi sizler acele ediyorsunuz sizler acele ediyorsunuz diyor Allah bizleri taşıyamayacağımız bir şeyle imtihan etmesin kardeşlerim muhakkak Allah dinini tamamlayacak müşrikler hoşlanmasa da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki günü eşit geçen aldanmıştır. Bu günü düğününden kötü geçen kişi lanete uğramıştır. Karda olmayan kişi ziyandadır. Ziyanda olan kişi için ise ölüm daha hayırlıdır. Cenneti arzulayan hayırlara koşar. Ateş azabından korkan haram ve şehvetleri terk eder. Ölümü gözeten kişiye dünya nimetleri önemsizleşir. Dünyayı ahiret gayesiyle yaşayan kişiye de felaketler basitleşir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki haris doymaz diyor. Biri dünyaya biri de yalır. İkisi de hırslandıkça hırslanır. Değil mi? Birinin zenginliğini Allah gönlüne birine de İki kaşının arasına. Birisi çalışır çabalar, meşakkatı çilesi yanına kar kalır. Ancak ona nasip olan gelir. Birincide dünya ayağının altına seriler de gelir. Diyor. Allah imtihanı kazananlardan eylesin kardeşlerim. Evet. Demek ki bela dediğimizde, imtihan dediğimizde bu hepimizin başına gelebilecek şeyler. Düşünün kardeşlerim, peygamberler dahi bundan istisna yapmamış? Tutulmamış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanların imtihanı en çetin olanı peygamberler, daha sonra derece derece müminler. Kişi dini oranında bela görür. Yani imtihan edilir diyor. E öyleyse insan, yani inanan, her insanın davetçi insanın da kendini bu noktada ne yapması? Hazırlaması gerekir. İnsanlar arasında en fazla belaya denenmeye peygamberler uğratılmış ve Allah yolunda hiç kimsenin dayanamayacağı eziyet ve sıkıntılarla ne yapmış? Karşılaşmışlar. Azgın düşmanlarla, anlamaz inatçı topluluklarla, hasetçi insanlarla yıllarca uğraşmak zorunda kalmış. Düşünün, Nuh Aleyhisselam'ın 950 seneki davetini bir düşünün kardeşlerim. Yani saymakla bile yıllar ne yapmaz? Geçmez. Ve bir de davet yaparak geçtiğini düşünün. Rabbimiz bazen sevdiği topluluklara da benzer denemeleri tabi tutar. Musa Aleyhisselam'ı kavmi İsrailoğlu'yla, Firavun'un baskısıyla, zulmüyle denemedi mi? firavunun zulmünü, baskısını, sömürüsünü onların erkeklerini, çocuklarını öldürmeye kadar götürdü. Ve bu Musa aleyhisselamın onu ilahlık davasından ve bu zulmünden vazgeçirme mücadelesiyle ne yaptı? İhtihan etti. Allah azze ve celle Musa'ya, firavuna git. O azdı. Ona yumuşak davran diyerek ne yapmıştır? Ona göndermiştir. Ve yine İbrahim Aleyhisselam'a bakıyorsunuz yeryüzünde puta tapan insanların o putlarını kırıyor, bir tanesini bırakıyor ve onların sinirini, kızgınlığını ne yapıyor? Üzerine çekiyor, kendisine sorduklarında bunu sen ne kırdın? Bana niye soruyorsunuz? Ona sorun, kızmıştır, kırmıştır. Ve yürüyemeyen, hareket edemeyen, kendini koruyamayan bir şey ilah ediniyorlar. Ve Musa Aleyhisselam'ı ne yapıyorlar? Ateşe atıyorlar. Yine de İbrahim Aleyhisselam, estağfurullah, İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken bile korku belirtisi yok. Onları ne yapıyor? Allah'la korkutuyor. Ve seçin bakalım diyor. Ahiret ateşi mi daha çetin yoksa dünya ateşi mi? Siz bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da. Bensin eş koştuklarınızdan mı korkacağım diyerek ne yapmıştır? İmtihanı kazanmıştır. Evet. Yine birçok Kur'an'da bu yönlü örnekler nedir? Vardır. Müminlerin sınanmasına baktığımızda ise kardeşlerim Allah bizleri affetsin, bağışlasın. Allah bütün Müslümanları onların arasında kendi yolunda sabırla Cihad edenleri kendi yolunda çalışıp gayret edenleri bilip ortaya çıkarıncaya kadar onları denemeye tabi edecektir. Allah yolunda çalışma yalnızca kuru bir iddiayla değil, muhakkıf amelin de hayata geçilmesiyle mümkündür kardeşlerim. Müminler zorlukla, felaketle, çileyle karşılaşacak. Vahye inanmayan insanların incitici sözleriyle, davranışlarıyla karşılaşacak. Bazen haklar elinden alınacak, bazen alay edilecek, bazen ambargoya uğratılacak, bazen yüz verilmeyecek, işkenceye uğratılacak. Yani her yönlü imtihanı ne yapılacak? Tutulacak. Ama Müslümanlar ne yapacak? Bu belaları yani imtihanları kazanma yoluna gidecek. Allah Azze ve Celle'nin insanlar ve toplumlar için bir takım yasaklar ve sınırlar koyması, bazı hükümleri bildirmesi de imtihardır. Bakalım kim bu hükümlere uyacak? Kim bu yasakları çiğnemeyecek? Yeryüzünde süs ve geçimlik olarak yaratılan her şeyin yaratılış sebebi hangi insanın daha güzel amel işleyeceğini, daha güzel davranış sergileyeceğini denemek için. Düşünün şimdi, elbisenin kulu, kadının kulu, paranın kulu ne olsun? Kahrolsun ayağına bir diken batsa çıkaracak bulamazsın diyor. Beddua var. Düşünün şimdi adamın bir arabası var bakışı değişiyor. Bir takım elbise var. Yürüyüşü değişiyor. Cebinde para var. Gülüşü bile değişiyor. Düşünün. Ben birçok arkadaşın cebinde parasının olup olmadığını hareketlerinden anlıyor. Yani yüzünün gülmesinden moralinin düzgünlüğünden adamın suratı kaçık Hiç kimseyle konuşmayı oturuyorsa muhakkak borcun var, derdi var. Cebi para doluysa adamın gidişi ya harcayacak bir yer ya ikram edecek bir yer. böyle olmamalı. Ne bakıyorsun Faruk? <gülüyor> Sana laf yok burada. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın diyor ki öyle zaman gelecek ki diyor cebinde altından, dinardan bir şey olmayan dünyadan zevk almayacak. Bizler böyle olamayız kardeşlerim. Her gün imtihan olacağız, sınanacağız ve bu imtihanı inşallah kazananlardan olacağız. Muhakkak Allah'ın koyduğu sınırlar bizlerin hangimizin amelinin daha güzel olduğunu denemek için. Allah kazananlardan eylesin, kazanmada birbirine yardımcı olanlardan eylesin. Unutmayalım ki kardeşler Allah Azze ve Celle Allah'ın Resulü Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an'ı hak olarak indirdi. Bundan dolayı o ve onun ümmeti insanların arasında Allah'ın indirdiği ile hükmetmek durumundadır. Ve bizler bunu yaparken de peygambere gelen, haktan sapanların hevalarına istek ve tutkularına uyamayız. Allah dileseydi insanlar hepsi aynı dine inanan tek bir ümmet oluyordu. Ama İslam'dan başka din de olmazdı. Ancak Allah insanlara gönderdiği peygamberlerle ve ilahi hükümlerle onları denemek istemektedir. Rabbim kazananlardan eylesin dedi. Unutmayalım ki kardeşlerim insanlar arasında yetenek, bilgi, mal, makam yönünden var olan farklılıklar sebebi de yine ilahi sınavın bir gereğidir dedik. Şeyi verip bir yerden hazırlayın. İnsanlara emanet olarak verilen mallar ve canlar da birer de deneme aracıdır. İntiham meselesidir. İnsan malı nereden kazanıp nereye harcamakta? Yine kendisine emanet edilen canı neyin uğruna geçirmektedir? Hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dört şeyin hesabını vermeden ayakları mahşerden ne yapmayacak? Ayrılmayacaktır. Ömrünü nerede geçirdin? Gençliğini nerede tükettin? İlminden ne yaptın? Malını nereden kazandın? Nerede harcadın? Cimrilik mi yaptın? Müsriflik mi yaptın? Bunların hepsinin hesabı ne yapılacak? Verilecek. Karmaşık bir sudan yaratılan insan Allah tarafından devamlı imtihana tabi tutulur ve kişinin hayata geliş amacı da budur kardeşlerim. Yani boş, abes hiçbir şey yaratılmamıştır. Yani yaratılan bir şey varsa onun yaratılış amacı da var, gayesi de var. Bizim yaratılış gayemizde nedir? Allah Azze ve Celle'ye kullukta bulunmak. Ama bakın imtihanlardan bir tanesi de kardeşlerim Allah kime nimet verirse versin insan nankör bir yaratılışa sahip olması hasebiyle hemen nankör bir tutuma gitmiştir. Vermişse unutmuş yüz çevirmiş. Almışsa hemen Allah'a dönmüş bir şey istemiş. Denizde fırtınaya yakalanmış halisane dönmüş kurtulmak için yalvarmış fırtına dinmiş karaya çıkmış yine ne yapmış sırt çevirmiş. Yani insan her halükarda ne yapıyor? İmtihana tabir tutuluyor. Allah ihanette bulunan nankörlük yapanlardan eylemesin kardeşlerim. Allah bizleri affetsin Rabbim affetmeyi sever bizleri de bağışlasın kardeşlerim mümin insan nimetinin azlığının veya çokluğunun bir deneme olduğunun şuurunda olmalı bu yüzden nimet olduğu zaman şımarmayacak malı ile kibirlenip yoldan çıkmayacak nimet az olduğu zaman da Allah'a şikayette bulunmayacak mümin hiçbir zaman nankör olamaz ve şükreden bir kul olmak zorundadır. Ramazan hoşgeldin. O kadar adamı bıraktım da Ramazan'ın yanına şey anlamında. Yani Ramazan deyince ikiniz de bakacağız da şimdi ondan dolayın. ve yine bilir ki mümin geçici olan dünya hayatı bir imtihanı. Bu hayatın devamını sağlayan her şeyde bir sınama ve imtihanı Bu sınavın hikmetini anlayanlar ve gereğini yapanlar kazanacaklardır. Mankörlük yapan, sırt çeviren, böbürlenen, verdiğim mallan öğünen ve hatta hatta ileri boyutta ilahlık taslayanlarsa ne yapacaktır? Kaybedecektir. Allah kazananlardan eylesin kardeşlerim. Müminlerin günlük normal ibadet, kulluk ve amelleri yanında Zaman zaman ağır sıkıntı ve musibetlerle karşılaştıklar olur. Ve olacak da. Bu yeni olan durum ve olaylar karşısında onun etkisi ve tepkisi ölçülecek. Demin de işlediğimiz sohbette gelen nasihatta olduğu gibi sabır ve tahammül gücü nasıl olacak? Acaba kin, intikam, haset, gurur duyguları mı kabaracak? Bunlarla insan devamlı ne yapar? İmtihan olur kardeşlerim. Rabbim subhanahu ve teala hayrı seçenlerden eylesin. Bunların hepsi demek ki sınanacak. Maldan, mülkten, paradan, kadından, çocuktan, hastalıktan, yangından, serlerden, zelzeleyle, depremle, yani insanoğlunun denenip sabrettiği Ve sonucu Allah'a havale ederek ağır başlıkla kabullendiği takdirde birçok hayırda ne yapacak? Kazanacaktır. Ancak kimi zaman bu sıkıntı ve felaketler, dünyada yapılan haksızlıklar, zulüm ve azgınlıklar yüzünden ilahi bir ceza olarak da insanın başına ne yapabilir? Gelebilir. Allah kavmimizin işlemiş olduğu günahlardan bizleri mesul tutmasın. Allah bizleri affe, mağfiret eylesin kardeşlerim. Yani Müslüman'ın sadece iman etmek demesi yeterli değildir. Ben iman ettim deme insana geçerli değildir. İmanın kökleşmesi ve sağlamlaşması için müminin birçok şeylerden denenmesi imtihandan geçmesi ve bunları kazanması gerekir. Allah Azze ve Celle Müslümanları işlerinde kim kendi yolunda hareket ediyor? Kim kendi yolunda sabrediyor bunları çıkarmak için her zaman ne yapar? İmtihan eder ve dener. Evet. Rabbim kazananlardan eylesin. Azaba düşer olanlardan eylemesin. Unutmayalım ki Allah'ın azabı insanlardan gelecek bela ve musibetlerden daha ağırdır. İnsanlardan gelen bela ve musibetlere karşı sabredemiyorsak, ahireti satıyorsak o zaman bu imtihanı kaybetme noktasıdır. Allah her türlü belaya, musibete karşı dayanma gücü versin ve müminler sürekli bir biçimde her türlü fitneyle karşılaşır ve imtihan olurlar kardeşlerim. Allah Azze ve Celle adeta bizleri ne yapar? Hep ahirete hazırlar. Rabbim bir an olsun nefsimize bizleri bırakmasın. Ve bu denemeyi imtihanı başaranlar, imanlarında samimi olanlar, sonsuz mükafatı kazanacaklardır. Kur'an, müminlerin bu şekilde denemeye tabi tutulduklarını haber veriyor. Evet. 23 ve 24. Evet. Unutmayalım ki kardeşlerim, peygamberler imtihanı olduğu gibi, müminler imtihan olduğu gibi, Kafirler de intiham edilir. Allah'ın kafir toplumları eziyet ve sıkıntılarla denemesi onlar hakkında sürekli değişmez bir kanunudur. Bakın günümüzde güya her yerde dünyanın en güçlü olduğunu söyleyen insanlara bir gönderilen bir rüzgar, bir fırtına, bir deprem ne kadar aciz bırakıyor değil mi? ne kadar güçlüler değil mi? Meydan okudukları ve yenildikleri şeylere şöyle bir bakın. Ve geçmişte helak olan kavimlere bakın ve onların da neler iddia ettiklerine bir bakın ve onları bir sesle, bir yıldırımla, bir yağmurla, bir zelzeleyle helak olmalarına bakın. Belki bu deneme imtihan, küfür ve inatlarından vazgeçmelerini sağlar ve Rab'larına dene Bu da olmazsa onları sıkıntılarla, harplarla sınar. Sıkıntıların onları böyle bir sınava çekmesi gibi belki bu sınama onları ne yapar? Tevriye sevk edebilir. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek onun halkının Yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka yoksulluk ve darlıkla sınamışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdikte insanlar çoğaldılar ve atalarımızı da darlık ve sevinçlik dokunmuştu dediler. Ve hemen onları hiç farkında olmadıkları bir sırada ansızın yakalayverdi. Araf 94-95'te. Yani peygamberlerini yalanlayan toplumlar hakkında Allah'ın değişmez kanunu sünnetullahı canlarına, bedenlerine, rızık ve mallarına verdiği zayiatla onları cezalandırmasıdır. Allah bunu yapıyor ki kendisine boyun eğsinler. Çünkü şiddetli bir belanın fıtratı ikaz etmesi ve inatçıları yaratıcılarına yöneltmesi tabi bir olaydır. Böylece ona boyun eğer, rahmet ve affını isterler. Bakın bugün kafirlerin olaylara bakışını hiç gördünüz mü? Mesela şu e, Endonezya tarafında bir bayağı bir ölü olmuştu. Ne demişlerdi adına? Tsunami. Fay hattı, kırıldı. Başka? Doğa. Kasırga. Yani hiçbirini Allah'ın onlara verdiği ceza olarak ne yapmıyor insanlar? Atlandırmıyorlar. Yani kafirler öyle bir yumuşatıyorlar ki Hatta ölen insanların sayısını bile gizliyorlar. Yani görüntülere bile sansürler getiriyorlar ki insanlar Allah'a ne yapmasın? Dönmesin. Çünkü bunun Allah'tan geldiğini hepsi de bunu ne yapıyor? Bilincindeler. Evet. Bunu da yapmayınca Allah onları denemek için verdiği rahatlık ve bollukla cezalandırıyor. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Yani şükretip Tevbe ve inkiyatla Rablarına dönsünler diye onların sıkıntılarını rahata, hastalıklarını sıhhat ve afiyete fakirliklerini de zenginliğe çevirdik. Şükür ve tevbe de yapmadılar. Dün Arabistan'daki o krallar ve Suud'u ele alın açlıktan nefesleri kokuyordu. Sarayları bile yoktu. Allah onlara bir petrol verdi Bugün belki de dünyanın en zengin insanları. Nelere arttı ben çok merak ediyorum. Yani dünkü sıkıntılarını götürüyor. Ne yapıyor? İyilik. Hastalıklarını götürüyor. Sıhhat götürüyor. Demek ki insan her noktada ne yapabiliyor? İmtihana tabi tutuluyor. Şükür ve tevbe de yapıyorlar mı? Buna bakıyor. Ne bu ne öteki. Hiçbiri onlar hakkında fayda vermiyorsa üstelik bize gelen sıkıntı ve darlık sonra da genişlik aynen geçmişte atalarımıza da dokundu. Demek ki bazen sıkıntı, bazen rahatlık zamanın vazgeçilmez neyi bir sünnetullah. Evet. Allah darlıkta da bollukta da imtihanı kazananlardan eylesin kardeşler. Kafirler varlıkta da bollukta da imtihanı anlamaya yanaşmadılar. Ve neticede azabı ne yaptılar? Hak ettiler. Allah onları ansızın yakalayıverdi. Yani onlar işlerinin başındayken hiç ruhları bile duymadan cübbelinin bir sözü var ya Rabbim diyor bombayı kurmuştur. Gece üçte bum hepsi gitti. Diyor. Ama diyor bizim cami direklerinde hiçbir şey yok diyor. Ertesi günü bir sallandı minare caminin tepesine düştik. Evet, büyük konuştu o da öyle konuşur ama azap ansızın ne yapıyor yakalayabilir evet Allah kazananlardan eylesin kardeşler yalanlayanlardan eylemesin çünkü Rabbim öyle bir bela gönderir ki o afet o bela ansızın gelir ve onların hiç ummadıkları bir anda gelir evet İmtihan demek ki fert ve toplumlar için geçerli olduğu gibi Allah'a davet eden, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden Müslüman cemaatlar için de çok geçerli olan bir şeydir. Allah yolunda cihadı esnasında mümin, bir şeylerin başına gelen bela ve musibetler aynen Müslüman cemaatin başına da gelir. Müslümanlar fert veya cemaat olarak Ellerinden mallarının cebren alınması, hapsedilmesi, asılsız suçlar yüklenmesi, birçok eziyetlere maruz kalması bunlarda nedir? Hep imtihanlardır. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi and olsun ki mallarınızla canlarınız konusunda imtihana tabi tutulacaksınız. Ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok incitici sözler işleyeceksiniz. Eğer sabreder ve takvalı olursanız muhakkak bu işlerin en değerlisidir diyor. Alemran 186 Demek ki kardeşlerim Müslüman başına gelen her türlü imtihanın ilahi daveti kendisine dava edilmiş ve bu davette geçerliliğini koruyan Allah'ın bir sünnetullahı başına her türlü bela, musibet ne yapacak? Gelecek. Öyleyse Müslüman her türlü sıkıntıdan geçmeye kendini hazırlayacak. Ve gücü nispetinde de bela ve musibete ne yapacak? Uğrayacak. Öyleyse doğruluk, ihlas, sebat, bunlarda yapılması gereken en önemli azmedilmesi gereken hareketlerdir. Allah bizi kazananlardan eylesin. Unutmayalım ki kardeşlerim Cemaat dediğimizde kafirler hep çokluklarıyla övünmüşler ve çok olmanın bir beceri olduğunu söylemişlerdir. Burada önemli olan çokluk değil tevhid ehli olan insanların bir araya gelmesidir. Kişi tek başına bile olsa eğer tevhid ehli ise o bir millettir, o bir ümmettir, o bir nedir? Cemaattir. Burada Önemli olan tevhid ehli olma, ihlaslı, takvalı ve imtihanı kazanmadır. Allah bizi onlardan eylesin. Yine kardeşlerim, bela, fitne, imtihan, gerçek olanı sahte olandan, iyi olanı kötü olandan, kirliyi temiz olandan ayırmak olduğuna göre, e, hayatın akışında olumlu, olumsuz tarafıyla her yönüne ortaya ne yapacak? Çıkacak. Dinimizin işaret ettiği gibi insan bazen risk taşıyan mal, mülk, evlat, sağlık gibi nimetlerle bazen de yoklukla, hastalıkla, şeytan ve düşman saldırısı gibi şeylerle denenmeye uğratılır. İşte bu bakımdan çekilen zorluk, mal, zulüm, kadın, çocuk, saptırma, azap gibi kalbe gelen vesveseler gibi hepsi fitnedir, imtihandır. Rabb'im bunu kazananlardan eylesin kardeşlerim. Dinimiz insanın imandaki samimiyetini denemek için hayır ve şer ile imtihan olunduğunu haber veriyor. İnsan hayatın geçinci güzellikleriyle sınava çekilir. Mal ve evlatla sınava çekilir. Ve bol rızıkla sınava çekilir ve imtihan olduğu gibi bunlar başa gelen üzüntü ve kederler de bunların hepsi de nedir? Biler sınavdır. Rabbim subhanahu ve teala hepsinde bizleri başarılı kılsın. İnsanlardan bazıları gerçek bir şekilde değil de iman ve kümür, küfür sınırındaymışçasına ibadet eder. Kendisine bir hayır dokundu mu? Sevinir başına bir bela gelse hemen yüzüstü döner ve ahiretini kaybeder. İşte bunlar da kişinin iman ve küfür sınırında olduğunun göstergesidir. Allah subhanahu ve teala imanımızı artıran amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Ve bu imtihanı kazanan salih insanlarla bizleri arkadaş kılsın. Ve onlardan bizleri ayırmasın. Evet, dedik ki Allah'ın insanlara verdiği hem iyilik hem de kötülükler bire imtihandır. Fitne aracıdır. İnsan nimetlere karşı şükürle zorluk, darlık ve belalara karşı sabırlan demedir. Fakat insan fıtratında nankörlük olması ve nefsinde devamlı kötülüğe meyletmesine hasep hep nankörlük içerir. Onun için Rabbim bizlere yardım etsin Nankör olan değil, şükredenlerden eylesin ve bizi hayırlı insanlarla beraber kılsın. Dünya nimetlerine aldanan ve Rabb'ına yüz çevirenlerden eylemesin kardeşlerim. Afiyet ve iyiliklere karşı imtihan, bela ve musibetlere karşı sabırdan daha güçtür. Para ile zenginlikle imtihan, fakirlikle imtihandan daha zordur Ashab-ı kiramdan bazıları şöyle der. Sıkıntı ve güçlülüklerle imtihan edildik, sabrettik. Ama bolluk ve genişliğe müptela olduğumuzda ise kaybettik. Evet. Tekrarlıyorum. Sıkıntı ve güçlüklerle imtihan edildik, sabrettik. Ama bolluk ve genişliğe müptela olduğumuzda, rahatlıkla denendiğimizde sabredemedik. Allah bizlere yardım etsin. Dünya nimetlerinin bela, fitne, deneme olarak nitelendirmesi insan için eğitici bir hatırlatmadır kardeşlerim. O insanın iç kuvvetlerini geliştirir, dikkatini oraya celbeder ve yaşadığı hayatın boyutlarını yakalamada yardımcı olur. Bu sohbetlerin amacı bu. Eğer bunları hatırlatmazsak, yakalatmaya çalışmazsak, o zaman çok rahatlıkla ne yapabiliriz? Dünyaya dalanlarla dalarız. Unutmayalım ki Rabbimizin Sübhanahu ve Teala'nın bizlere emanet olarak verdiği şu çocuklar Allah adına aldığımız eşler bunların hepsi nedir? Bir fitnedir, beladır, denemedir. Acaba mala çocuğa olan tutku, aşırı bağlılık kişiyi Allah yolundan ve ona karşı yapılan kulluktan alıkoyacak eğer bunlar alıkoyarsa bu sefer çocuklar, mal, eş Rabbine yaptığı görevleri unutturursa ve o insanı şımartır, kibirlendirirse o nedir? imtihanı kaybetmiş demektir Allah hepimize hayırlı rızık versin kardeşlerim malın helalından kazanılması helal yollarda harcanması, mal üzerinde hakkı olanların haklarının verilmesi İslam'ın getirdiği ölçülerdir. İşte bu açıdan mal insan için denemedir. Çocuk sahibi olmak onları fıtratlarına uygun terbiye etmektir. Fıtratını bozacak her türlü hareketler kaçma ve salih bir evlat gibi yetiştirme bu da imtihan araçlarından bir tanesidir. Mala ve çocuklara karşı olan tutku Onları ve aileyi koruma ve kollama duygusu bazen insanda adaletten ne yapabilir uzaklaştırabilir. Hatta aşıp haksızlığa götürebilir. Böyle yapmak da insanın içinde bir fitnedir ve imtihan aracıdır. Allah azze ve celle'nin Enfal suresinde dediği gibi "Ey iman eden edenler mallarınızda, çocuklarınızda sizin için bir nedir? İmtihan aracıdır." Allah'a gelince büyük mükafat onun yanındadır. Belki de kardeşlerim bugün karşılaştığımız en büyük güçlükler, elimizde bulunan bütün nimetler ve imkanlar birer deneme imtihan esnesi. Günümüzde eskiye oranla insanların elinde daha fazla imkan ve eşyalar var. İnsanlar çokça şikayet etmelerine rağmen eskiye bakın yani bir krallara bakın Orta Asya'daki Adamın sarayında tuvalet bile yok. Hatta Fransa'da saksılara yapıp, dondurup atıyorlar. Düşünebiliyor musun? Belki de bir musluktan sıcak, soğuk su açacak bir duşlar yok. Biz onlardan daha çok imkanlara sahibiz. Yani bir kraldan. Hatta onlar birine haber göndereceğinde belki güvercin eğitiyor. Bir adam eğitiyorlar. Belki güveniyor, belki güvenemiyor bugün elimizde telefondan dünyanın en uç noktasındaki biriyle ne yapabilir Çok rahat konuşabiliyoruz. Ama buna rağmen imkanlar artsa bile nimetlerin hepsi bizim için nedir? Birer imtihanıdır. Allah verdiği her nimeti hayırda kullanan sammukullardan eylesin kardeşlerim. Bunların hepsi bizim için nedir? Birer imtihan aracıdır. Müslüman nerede olursa olsun hangi şartlarda olursa olsun her türlü nimete karşı şükreden kullardan olmak zorundadır. Evet, demek ki bela ve bazı ayetlerde kullanım anlamıyla fitne kelimesi ve fitne kelimesinin aslı fethin, sözlükte altın ve gümüş gibi değerli madenlerin saflığını anlamak için onları ateşte eritme manası dedik. Deneme, imtihana tabi tutulma, sınanma, maddi ve manevi sıkıntı, üzüntü, bela ve felaketlerle imtihan edilme manalarına gelir. Fitne kelimesi bunlardan başka küfür, azgınlık, sapıklık, günah, ayrılık, ihtilaf, kargaşa, delilik, azap, musibet, gönlünü çalma, kışkırtma, nifak, karışıklık gibi manaları da vardır. Evet. Rabbimiz her türlü bela ve musibete karşı bizlere dayanma gücü versin. Ve unutmayalım ki kulunu imtihan konusunda da Allah tek olup bu hususta da ona kimse ortak olmadığı gibi bu imtihanın yeri, zamanı, şekli, zorluğu Ve çeşidini tayın konusunda da onun ortağı yoktur. Kulları imtihan eden ancak Allah'tır. İmtihanın ve kulunu denediği sıkıntının çeşidini, yapısını, yerini ve suresini de yalnızca o düzenler. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün merkebinde giderken arkasında İbn Abbas'ın kulağından tutarak ona bir nasihatta bulunuyor. Ey delikanlı! kulağını aç da iyi dinle sen Allah'ın hakkını koru gözet ki Allah da senin hakkını her yerde korusun gözetsin bütün insanlar bir araya gelse sana zarar vermek istese Allah istemedikçe bu olmaz bütün insanlar bir araya gelse sana bir şey vermek istese faydalandırmak istese Allah istemedikçe ne yapmaz bu olmaz diyor demek ki kardeşlerim imtihanı yapan da sınayan da Ve insanın başta nerede, ne şekilde neler geleceğini bilen de kimmiş? Ancak Allah'mış. Allah imtihanı kazananlardan, başaranlardan eylesin. Ve Rabbim bizlere taşıyamayacağımız bir yük vurmasın. Bakın bu yönde kulların imtihanında duanın da çok çok önemli yeri vardır. Allah Resulü'nün istilatı ve selam Allah'ım tembellikten ihtiyarlıktan, günah işlemekten, borç altında kalmaktan, kabir fitnesinden ve azabından, zenginliğin fitnesinden ve şerrinden, yalancı Mesih'in, deccalın fitnesinden sana sığınırım demiştir. Ve yine ayeti kerimeye bakıyorsunuz. Rabbimiz bizi inkar edenler için bir fitne, imtihan kılma. Onları bizim başımıza musallat kılma. Bizi bağışla ey Rabbimiz yegane, galip ve hikmet sahibi ancak sensin demiştir. Amin. Evet. Allah kendisinden razı olsun. İbni Kayyım'ın fitnelerle alakalı bazı bir prensipleri var. Onları da zikredip inşallah konuyu tamamlayalım. Allah kendisinden razı olsun. Hakikaten selefin içinde yeri az doldurulabilir, nadide çiçeklerden bir tanesi. Bakın belalarla imtihan konusunda İbn-i Kayyım prensip olarak neleri sayıyor. Birincisi, mümine isabet eden bela, kafire isabet eden beladan daha affettir demiştir. Yani mümine isabet eden şerler, sıkıntılar ve ezaların tamamı kafirlere isabet edenlerin çok aşağısındadır. Olaylar da buna şahittir. Aynı şekilde bu dünyada iyi insanların başına gelen belalar çoğu kez günahkar, fasık ve zalimlerin başına gelenlerden daha azdır. Mesela ayet-i kerimede, e, Alemran 165'te, Bedir'de iki katını düşmanınızın başına getirdiğimiz bir musibet, Uhud'da kendi başınıza gelince bu nasıl oluyor dediniz ha? De ki, o kendi kusurunuzdandır. Şüphesiz Allah'ın her şeyi, gücü yeter. İki, müminin karşılaştığı belalar Allah'ın rızasına ve onun affına ulaşma amacına yöneliktir Yani Allah'ın rızasını kaybettiklerinde müminlerin sabra ve onun affına yönelmeleri gerekir. Üçüncüsü ise akıbet, muttakiler Allah'tan hakkıyla korkanlar içindir mümin Allah yolunda eza gördüğü zaman itaat ihlası ve kalbinde bulunan imanı gerçekler oranında üzerindeki yükü ne yapar? kaldırılır. Bu yük onda ondan başka hiçbir kimsenin çekemeyeceği kadar şiddetlidir. Bunlar Allah'ın mümin kulundan belaları def etmesidir. Ve Allah böylece ondan birçok belaları giderir. Kaçınılması mümkün olmayan ağırlık, sıkıntı, meşakkat ve bunlarla beraber gelen diğer dertlerin ağırlığı da ondan ne yapar gider. Dördüncüsü ise kardeşlerim, yüce sevgili uğrunda çekilen çilenin tadı hiçbir şeyde yoktur. Sevgi kalpte yerleşip orada derinleşince sevenin sevdiği uğrunda çektiği sıkıntılar dert olmaktan çıkar hatta zevk bile ne yapar verir. O yüce zatı sevme onun rahmet ve ihsanını umma, onun lütfu kadar kahrının da hoş olduğu anlayışına götürür. Evet, Allah hepimizi imtihanı kazananlardan eylesin. Beşincisi ise, günahın verdiği alçaklık, imanın verdiği sıkıntıdan daha şiddetlidir. Müminin ulaşamayıp, kafirin, facirin ve münafığın ulaştığı ün, zafer ve üstünlük oldukça çok olabilir. Fakat bunlar görünüşlerinin aksine bile olsa işlerinde büyük bir alçaklık ve adem gizlenir. Allah kendisine isyan edeni hakir düşürmekten çekilmez. Allah hepimizi izzetle kılsın kardeşlerim. Yine imtihan zaferin tamamlanması içindir kardeşlerim. Müminin belalarla imtihanı onu içinde kaldığı takdirde helak olacağı Ve ecrinin azalacağı hastalıklardan kurtulması için de bir ilaçtır. Yedincisi ise belalarla imtihan zarrı bir şeydir. Bu dünyada müminin başına gelen belalar düşmanlarının kendisine saldırması, onu galebe çalması, ara sıra onu zelil düşürmeleri gereken bir iştir ki ondan kaçınmak da mümkün değildir. Çünkü Allah pisle nurdarı birbirinden ne yapacak ayırt edecektir sekiz belalarla imtihanın hikmeti müminin zaman zaman düşman tarafından mağlup edilip ezilip kırılarak imtihan edilmesinde çok büyük bir hikmetler vardır ancak bunu Allah'tan başka hiç kimse ne yapamaz bilemez eee Mesela Allah'a karşı olan kulluklarının onun huzurunda acizliğinin, ona muhtaç oluşların ve düşmanlarına karşı ondan yardım dilemek zorunda olduklarının ortaya çıkması içindir. Eğer daima düşmanlarına karşı Müslümanlar zafer elde etseydi ne yapardı? Şımarabilir, gururlanabilir, böbürlenebilirdi. Ama yenilgi bile Müslümanlar için aynı zamanda nedir? Bir zaferdir. Aynı zamanda şehitlik en büyük mertebelerden birisi değil mi? Öyledir. Öyleyse Allah bizi kazananlardan eylesin. Allah bela ve musibetlere karşı bizlere dayanma gücü versin. Eğer imtihan olmasaydı, savaş olmasaydı, müminler belalarla imtihan edilmeseydi, sabır, şükür nereden meydana gelecek ki kardeşler? Dokuzuncusu, yaşamak ve ölmek hep kulun imtihanı için. Allah kullarını imtihan etmek için, sınamak için yeri, göğü ve ölümü yaratmıştır. Yeryüzü ve onun üzerindeki süslerle onun için bezemiş. Allah'ı ve Allah katındakini isteyenlerle dünyayı ve dünyanın süsünü isteyenleri birbirinden ne yapacak? Ayıt edecekler. Allah ahireti kazananlardan eylesin. Dünyaya meyledip de ahireti satanlardan bizleri eylemesin kardeşlerim unutmayalım ki dünyayı bırakıp ahirete yönelenlerde her zaman huzur ve mutluluk vardır. Yani manevi bir kazanç vardır. Ama ahireti bırakıp da dünyaya meyleden, hatta belki de dünyada her şeyi elde edenlerde asla huzur bulamazsınız. Mutluluk da bulamazsınız. Çünkü onları e, gütmekten, korumaktan, muhafaza etmekten zamanları öyle bir gider ki bir de bakmışsınız ki yaşlanmış ki. 10. İşte. insanların birbirine karışması kaçınılmazdır. Bu durumda kendimizi nasıl muhafaza ederiz? İnsan, yaratılış icabı toplumsaldır. Diğer insanlarla beraber yaşaması da kaçınılmazdır. İnsan başkalarına ya uyar ya da muhalefet eder. Toplum batıl üzerine olduğunda insan onlara uyum sağlarsa üzüntü ve ızdırap içinde kalır. İnsanın inançlarına, arzularına Ve iradelerine uymayıp muhalefet ettiğinde ise yine eziyet görür. Hiç şüphe yok ki onların batıl işlere baş kaldırdığında karşılaşacağı belalar bu batıla boyun eğdiğinde karşılaşacağı belalardan daha kolaydır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kim diyor insanları razı eder Allah'ı kızdırırsa Allah onu insanlara haval eder. Kim de diyor insanları kızdırır, Allah'ı razı ederse Allah onu hiç kimsenin bir dilim ekmeğine muhtaç etmez diyor. İbn-i Hayyim 11. maddede ise kardeşlerim belanın çeşitleri üzerinde duruyor. Allah yolunda mümine isabet eden belaların en fazla dört kısım olduğunu, bunlardan ya canına, ya malına, ya namusuna ya da sevdiğine isabet eden belalar diye ayırmıştır. Ve bunun en şiddetlisi sonu ölümle biten belalar demişlerdir. Allah hepimize hayırlı bir ölüm nasip etsin. Allah Azze ve Celle imtihanı kazananlardan eylesin. Unutmayalım ki bu dünya bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Oyuncaktan hoşlanan çocuklar olmamalıyız. Rüştünü ispat eden müminlerden olmalıyız. Dünya oyuncağına verdiğimiz değerde saklı bulunan cevabı oyuna dalıp çokça eğlenen çocuklar ve o seviyedeki çocuk akıllar kanar. Kur'an'a baktığımızda adeta tüm azgınlık, isyan ve başkaldırlarının tek sebebi dünyaya meyletme, burada saltanat sürmedir. Allah, ahireti düşünen, ona göre hayatını tanzim eden ve diri kalan samimi kullardan bizleri eylesin. Rabbim bizleri hayırdan ayırmasın. Allah Azze ve Celle sevdiği insanların sevgisini, sevdiği amelleri de işlemeyi hepimize nasip etsin. İşlemiş olduğumuz kusurları, günahları bağışlasın. Bizleri af ve mağfiret etsin. Amin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Aslında konuyu uzatacaktım ama bu kadar herhalde yeterli. Sahur edip namaz kılalım inşallah. Allah hepimize affetsin. Subhaneke, Allahümme ve bihamdike La ilahe illa ente estağfurike ve eturke Elhamdülillah, elhamdülillah